Türkçe ifa namazın içinde Türkçe ifade yani Arapçadan başka ifade kullanılmaz hariç. Arapça dua edebilir miyiz o Arapça anda? dua edilir. Onun da duası var işte. Allahümme secdelaki vechî allazî sema'ahu ve basarahu diye başlayan dua nafile namazlarda Hı -hı. secdede dua yapılır. Yalnız Türkçe madem değinildi e, namazda başka dilden bir e, ifade kullanılabilir Hı -hı. mi? Şimdi e, şey Beday-ı Sanayi adlı kitapta Hanefilerin hı hı. meşhur kitabı Orada diyor ki Bir kişi Arapça şey yani bilmiyorsa Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsa Öğreninceye kadar Ebu Hanife'ye göre baş, Kendi diliyle o Fatiha'yı okuyabilir diyor Ama İmam Azam'ın daha sonra bu e, İçtihadından Vazgeçtiği söyleniyor hı. Onun için e, Arapça bilmeyenler e, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek mecburiyetindediler namaz kılmaya yetecek kadar peygamber aleyhissalatu vesselamın zamanında bakın o da hadis sahih birisi namazda hiçbir şey okumadan ayrıp doğruluyor efendimiz hı hı. diyor ki sen niye Kur'an okumuyorsun namazda e, ben bilmiyorum diyor Arapça yani Kur'anı bilmiyorum hı hı. E, öğreninceye kadar demiş ki sabihe halil kebbir Sübhanallah di, La ilahe illallah dey. Allahu Ekber de. Yani Bunları oku bari namazda. Ha, öğreninceye kadar. E, ama öğrenmeye de hemen başla yani diyor. Çalış falan. Demek ki öyle olsa derdi yani. Kendi dilinden oku derdi değil mi? Arapçayı. E, Fatiha'yı mesela. Hı hı. Tercümesini oku derdi. Demedi.